Allah sizi zayıf yaratan, sonra zayıflığın ardından size bir kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından tekrar bir zayıflık ve bir ihtiyalık verendir. O dilediğini yaratır, çünkü o alim kullarının her halini hakkıyla bilendir. Kadir her dilediğine gücü yetendir. <gülüyor> veğiğiği saat. Kıyamet koptuğu gün günahkarlar dünyada bir saatten başka kalmadıklarına yemin ederler. İşte haktan böyle çevriliyorlardı. O <gülüyor> kendilerine ilim ve iman verilen kimseler ise yemin olsun ki siz Allah'ın kitabında vaat edilen yeniden dirilme gününe kadar kaldınız İşte bu yeniden dirilme günüdür fakat siz bilmiyordunuz derler artık o gün zulmedenlere ne mazeretleri fayda verir ne de onlardan Allah'ı razı etmeleri istemiş. Ve lekadı barabina linnâsi zîmâdem Kur'ân'i min kulli mefâl ve le'in cih'tehum bi âyetin la yekûlen el-nedîne keferu in antum in antum illa mubitinû Şanım hakkı için bu Kur'an'da insanlara her çeşit misalden ve manadan getirdik. Ve muhakkak ki onlara bir ayet de getirsen, o imkar edenler elbette siz ancak batıl şeyler uyduran kimselersiniz diyeceklerdir. İşte hakkın kıymetini bilmeyenlerin kalplerini, küfürlerindeki inatları sebebiyle Allah böyle mühürler. inna la la Ey Resul, artık sabret. Çünkü Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse kati olarak iman etmemiş olanlar sakın seni gevşekletsek etmesin.